1253 numaralı konu, Hz. Peygamberin kâmet getirildikten sonra imamın halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi, birçok kere kâmet getirildikten sonra, herhangi bir kişi gelip Hz. Peygamber ile kıble arasına girer ve bir ihtiyacı için Hz. Peygamber ile konuşurdu, Hz. Peygamber de uzun zaman ayakta onu dinlerdi, öyle ki bazan cemaat ayakta uyuklardı.